Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ala nebiyyine Muhammedin Ve alihi ve ashabihi ecma'in Bugün 19 Nisan 2009 Pazar Üç esas derslerimizin İkinci dersi olacak bugün inşallah Ama ondan önce Bundan bir kaç gün önce Yaptığımız Selefin Menheci ile alakalı Dersimiz yaklaşık 5-6 saatlik bir ders de Allah'a alın 3 ders toplam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 Kim üzerine alınmışsa sonu haklarını helal etsin. Özür diliyorum. Yani bazı lafızları kullanmam lazımdı. Onu da buradan beğen edeyim inşallah. Şimdi dersimize geçelim. İnşallah. Şimdi bugün ikinci dersi mi? Usulü seyahat eden dedik. Evet, hemen bakayım net nasıl e, giriş yapmıştık. Şimdi Türkçesi yok değil mi? Aslında onu, o Türkçe çıkar da şimdi evet. bizi takip eden kardeşlere biz bazı pdf şeklinde dosyayı dağıttık. Aynısından takip etmek zorundayız. Burada sorun yok, tercüme edeceğiz zaten de. Evet. Ama hani olsa Anladım. oradan onlar yani, takip eder. Şey tamam. Evet. İki tane fotokopi şeklinde çıkar, öyle kitapçık yapmana gerek yok yani. Tamam. tamam.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 Yecibu aleyna taallum arba'a mes'ale dört şey mesele vaciptir. El ula dedik el ilmu. Birincisi el ilm. Ve huva ma'rifetullah ve ma'rifetun nebihi ve ma'rifetud dinil islam bil adille. Birincisi ilim. O da ne ilim? Allah'ı, değil mi? Nebisini ve din e İslam dini delilleriyle bilmek. İkincisi açılımı İkinincisi ed'avatu el amelu bihi. Onunla amel etmek dedik değil mi? Üçüncüsü eddavatu ileyhi. Buna davet etmek. Dördüncüsü er rabiatu es sabru alel ezafihi. Bunda sabretmek. Buna neyi delil sunduk? O delilü kavluhu Teala. Allahu Teala'nın şu kavli. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanu rahimu ve Allahu Teala. Vel asr. Asra yemin ederim. İnnel insane lefi husr. İnsanlar şürandadır. İllellezine amenu ve amilussalihat. iman edenler ve salih ameller işleyenler hariç ve tevaasav bil hak ve tevaasav bis sabr. Sabrı ve hakkı tavsiye edenler de hariç. Tamam mı? Sonra buna şahit olarak ne getirdik? İmam Şafii'nin sözü. Ne diyor İmam Şafii? "لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هذه السوره لكفتهم." Eğer Allah hüccet olarak bu sureden başka bir şey indirmeseydi bu onlara yeter. Bunların hepsini ne yaptık? Sonra Buhari'nin sözünü şairlara getirecek. Ne diyor Buhari? قال البخاري رحمه الله. Buhari rahimeullah şöyle demiştir. Babun bak. El ilmu qabla'l kavli ve'l amel. İlm kavilden yani sözden ve amelden öncedir. Ve delilu qawlihu taala. Bunun delili ne? Felem bilki. Ennehu la ilahe illa Allah. Allah'tan başka ilah yoktur ve estağfirü li zenbik. Günahlarından tövbe et ayeti. Sonra ne diyor? Febe'da'l ilmi qabl'l kavli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 ennehu yajibu ala kulli muslimin ve muslimetin her musliman erke ve kadin ve bayana kadına şu vaciptir ne taallumu hazihi selasi mesele ve amelu bihim bu 4 şey bu 3 meseleyi öğrenmek ve bununla amel etmek nedir vaciptir dedik ki yajibu ala kulli muslimin her muslimana vaciptir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 E neden? Çünkü meseleleri, ilmi ıslahları öyle bir kullanmış ki adam. Bu da anlıyoruz ki Muhammed İbni Abdülvehab'ın kelimeleri, lafızları ve teliflerindeki istimbatlarının gücünü anlıyoruz burada Muhammed Abdul Abdülvehab'ın. Allah kendisinden razı olsun. Allah bizi cennette onunla komşu yapsın. İnşallah cennete girmiştir. İnşallah biz de onunla beraber giriyoruz. Allah alimlerimize rahmet etsin. Allah onların yolundan ayırmasın bize. inşallah. Allah onlarla beraber etsin. Ayaklarımızı sabit kılsın. Onların menajinden ayırmasın. Evet, taalim bu 3 mesele ve amel bu'nha. Bununla amel etmek. Dikkat et. İlk başta biz Muhammed bin Abdullah Subhan'a bak. Yine lafızları nasuklanıyor. Muhammed bin Abdullah kitabın başında ne dedi? Dedi ki, eee bize 4 şey vacip. Birincisi ilim, sonra amel. Bak burada da onu kullanıyor. Diyor ki, bil ki güzel kardeşim tabiri caizse. Ey Müslüman kardeşim, bacım ve ey oğlum. Tamam mı? Bize bu 3 şeyi bilmek bak yine bilmeyi kullandı.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 Tamam, bu da zaten uluhiyetin içinde der aslında, rubuyetin içinde der uluhiyetin. Bu üç şey var. dedi ya, Heh. üç şey. Amel et, yani amel itikat tamam mı? bu, Değil bunlar. De. Evet. Şimdi e, e, diyor ki en bu kulli muslimin ve muslimentin her Müslüman erkeği ve Müslüman kadını. Ancak burada bir kayıt getiriyoruz biz, mükellef olacak. Evet. Mükellef. Çünkü bu, bunu illa müellifin beyan etmesi gerek yok. Yani mesela e, insanlar namaz kılın dediğinde, nebi selam kılın dediğinde bunu herhalde bir çocuğun girmediği anlaşılıyordu diğer yani naslarla. Bunu illa muhtasar olduğu için illa bak buradan mükellefi kastediyorum şu bu demesine gerek yok. Bizim bizim gibi aklı başında insanlar bunu anlaması lazım. Değil mi? Çok açık ve net. Evet. Şimdi tabi e, tabii mükellef, mükellefiyetin alimler çeşitli şeyler söylemişlerdir. Mükellefin alametleri nedir? Yani işte derler ki mesela e,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 yaratmıştır. Ve razakana ve rızık vermiştir bize. Ve lem yetrukna hemelen. Bizi hemel bırakmamıştır. Başıboş. Hemel kelimesi biraz ilmi, güzel bir ıslah. Onu biraz açacağız aslında ama şu cümleyi bir tamamlayalım. El-Ula birincisi. Ennallaha halakana Allah bizi yaratmıştır. Ve razakana. Bize rızık vermiştir. Ve lem yetrukna hemelen. Bizi başıboş bırakmamıştır. Bel bilakis Ersale ileyna rasulen. Bize rasul yollamıştır. İşte kim bu Resul'e itaat ederse dekhalen cennete. Cennete girer. Ve men asahu kim bu Resul'e isyan ederse dekhalen nara. Ateşe girer. Nedir bu delili? Diyor ki Muhammed İbn-i Abdülrahman Ve delilü kavlihu teala Allah Azze ve Celle'nin şu kavli delildir. Ne o? İnna erselna ileykum rasulen şahiden aleykum. Biz size size şahit olan Resul gönderdik. kama arsalna ila firavna rasula firavna yolladığımız gibi yolladığımız resul gibi yani biz nasıl firavna resul yolladıysak size de şahit olan bir resul yolladık sonra bizi ilgilendiren ayetin yeri neresi fe asafiraunur rasula firavun resulü ne yaptı isyan etti fe biz de onu yakaladık ahzan ve bi kuvvetli şiddetli bir şekilde onu ne yaptık yakaladık bu Şimdi bu cümleyi anladık Muhammed bin Abdülvahab'ın. Şimdi başa dönüyoruz cümlenin ve şerh ediyoruz. Ne dedi? Ennallâhe halakanna ve razakana bize rızık verdi yarattı. Bu hangi mevzuyla alakalı tevhidden? Rububiyetle değil mi? Şimdi bak. Şimdi burada iki şey zikrediyor. E, yaratma ve rızık verme. Er-risku vel-halku. Yaratma ve rızık verme. Şimdi bunu alimler ne diyorlar? En-ni'meten. iki nimet lakabını vermişler buna. En-ni'meten. Birincisi ne? İki nimet. Yani ni'metül icad ve ni'metül imdat demişler. İcat nimeti yani var etme. Allah bizi yoktan var etti bu nimeti verdi bize. Buna ni'metül icad deniyor. Türkçeye de kullanıyoruz icat etme bir şeyi. Diyoruz ki buna ni'metül icad, icad nimeti ve ni'metül imdat, imdat nimeti. İmdatı da kullanıyoruz. Hani başına bir felaket gelir, evin yanıyor, camdan bağırsın imdat diye. Tamam mı? Bunun gibi. Türkçeye de kullanıyoruz. Ama Arapçada da bunlar aynı lafızlarla gelir.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 İşte Muhammed bin Abdullah diyor ki var işte böyle bırakmadı. Ve lem yetrukna hemelen. Bizi hemel başıboş bırakmadı. Bilakis bel Bilakis bize resul yolladı ki ona tabi olalım ki cennete de girelim bu nimet üstüne nimet olsun. Değil mi? He. Bilakis o nimet sannettiğimiz şey sonra bize azap olmasın. Tamam? Şimdi burayı anladık. Şimdi lem yetrukna hemelen kelimesini kullanıyor Muhammed bin Abdullah hemel kelimesini. Şimdi bu hemel'e biz Türkçede başıboş veriyoruz. manasını veriyoruz. Ve güzel bir manadır da aslında. Ancak Hemel i̇bn Faris'in dediği gibi. i̇bn Faris bizim Arap dili edebiyatı alimlerimizdendir. Evet. Arap dili edebiyatından ismini altın harfla yazmış yazdırmış nadir insanlardandır. Evet. Nasıl işte Sisi Bebey var, İbnü Faris var, değil mi? Evet. Ee, Ezheri var vesaire, Tehzibül Lugası değil mi? Ee, i̇şte Lisan-ül Arap evet. değil mi? Vesaire bunlar. Bunların hepsi bizim için nedir? Ee, kaynak sözlüklerdir. Şimdi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 bir şey ile kendi nefsi arasını boş bırakmaktır diyor. Arasını ayırmanın ismidir diyor. Tahliye. Yani bir şeyle kendi nefsinin arasını ne yapmak? Boşaltmak. Ar arasını boşaltmak. Mesela dersin ki hemel kelimesini kullanırsın. Dersin ki tuş şey'e bak hemel kelimesi ehmel. Hemel tuş şey'e. Tamam mı? Dersin mesela. Yani ne demiş olursun? Yani ey halleytu beynehu ve beyne nefsi. Mesela dersin ki bir şeyi ben ehmel ettim yani onunla aramını yaptım boş bıraktım ihmal ettim. işte oraya ettim oraya geleceğiz şimdi oraya geleceğiz İhmal nereden geliyor yani kendi kullandığımız Türkçe tabirin de ne manasını geldiğimizi biz Araplar bize ne yapıyor tabir edeceksen fukettiriyor neden çünkü Türkçe'de çok Arapça kelimesi var evet. Osmanlı döneminden daha çok şey oldu tamam evet. şimdi mesela bak geçmişte çobanı olmayan başı boş olan tabir edersen yabani olan develere E, vermişler biliyor musun Araplar hemen. Başı boş ya. Bak görüyor musun? Nereden geliyor yani? Şimdi bu neye benzer Arın abi? Bu bilgisayar cihazı. Biz enter'a basıyoruz ya bu enter klavyesi olan bu cihaz. Bak bilgisayar demiyormuş ismi. Bir tane cihaz var. Ekranı var, klavyesi var, mouse'u var. Biz buna topla topluca kasası var bir de. İçinde hard disk vesaire bir sürü ıvır zıvır var. Bu parçaya komple ne diyoruz biz? Bilgisayar. Peki Ee, bu cihaz, bu bilgisayar olmadan önce hiç yokken icat edilmeden, bilgi kelimesi var mıydı? vardı. Sayar kelimesi var mıydı? vardı. Bir şeyi saymak. Dediler ki böyle bir cihaz yaptılar Türkler. Dediler ki bu ne işe yarıyor? Enter'a bastı mı bize ne yapıyor? Bilgiyi tıkır tıkır sayıyor. O zaman bunun ismi ne oldu? Bilgi sayar. Tamam. Şimdi böyle şeyler çağrıştırarak ne olmuş? Ee, bir şeyler, bir şeyler ıslahlandırılmış.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 Yani takliyetü nefsi keva Beyne veredik. Yani kendi nefsine çocuğunun arasını boş bırakıyorsun. İşte Allah bunu yapmamıştır diyor Muhammed bin Abdullah. Yani ben kullarımı yarattım, artık aramız kıyamete kadar ilişki kesildi, başımız boş, ne haliniz varsa görün. Değil. Bile ki zaten buna, bunu Allah Azze ve Celle de ne diyor? Özellikle bunu beyan ediyor Kur'an'da. Ne diyor? Ey yahsa bu en yüse İnsan başı boş bırakılacağını mı zannetti? Evet. Anladın mı? O yüzden. Hemel kelimesinin ilmi i Bak Muhammed İbni Abdülvahab çok güçlüdür ibarelerde. O yüzden mesela e, bazı Muhammed İbni Abdülvahab'ı tanımayan ve ona düşman olan ve hayatında kitabını okumamış günümüzde yaşayan ilimden uzak bazı cahil insanlar tutuyorlar. Muhammed İbni Abdülvahab'a sövüyorlar, İbn Teymiye'ye sövüyorlar ve hiç kitaplarını okumadıkları halde dönmedikleri halde. Hiç kitaplarını Bir insan tutup düşmanlık etmese dese ki yani Muhammed İbni Abdülvahab'ın böyle küç küçük muhtasalları var, kitapları var.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 Gel bir gün oturalım. Muhammed bin Abdullah'ın kitabının istediğin yerden bir konu seç. Senle o bir ders yapalım. Bak ben sana anlatayım. Muhammed bin Abdullah nasıl ibareler konu nasıl istinbatlar ediyor vesaire. Tamam. Sonra ona ben bir kaç şey anlattım. falan. hakikaten haklısın." dedi. Ya böyle bilmiyordum vesaire. O yüzden aslında hatta bir sen anlattım hatırlarsan. Bir bir bir, bir alim 2-3 cumayı yani alim diyorum. Bir e, tarikatın şeyhi. Hindistan tarafında mı şey Pakistan tarafında mı?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 Anlatabiliyor muyum? İşte insanlarda hep ne var? Zan var ve ön yargı var. Tamam Allah Muhammed bin i Abdülbahab'ın mekanını cennet yapsın. Eğer Allah Azze ve Celle ona şefaat hakkı verecekse, onu cennetine sokacaksa, inşallah Rabbim onun şefaatini bize nasip etsin. Inşallah. Sübhanallah. Çok büyük alim. Nullillah ve ne yayıl En Allah ha khalaqana ve razakana ve lem yetrukna hamelen. Bizi yarattı, rızık verdi ve bizi hemel bırakmadı. Tamam mı? Bizi hemel bırakmadı. Sonra buna ne neyi delil getirmişti? İnne ersalna ileykum rasulen. Biz size resul yolladık. Şahiden aleykum üzerinize şahit olan. Kema ersalna ila firavna rasula. Firavna yolladığımız gibi. Tamam? Fe asa firavnu'r rasule. Firavna ne yaptı resul'e? Ne yaptı? İsyan etti. Fe akhaznahu biz de onu اَخْزَنْ وَب۪يلَ شَدِد bir şekilde yakalıyor. Şimdi bu وَب۪يل شَدِد diye tercüme ediyoruz. Ama bunun da hemel gibi ilmi böyle bir kelimedir bu. Onu da anlatacağız birazdan. Ama ondan önce şuraya değinmek istiyorum. Şimdi ayette ne dedi? اَصَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فِرْعَوْنُ نَعَبْتِ رَسُولَ نَعَبْتِ? İsyan etti. Şimdi isyan kelimesi isyan etmek yani maasiyet diyoruz ya buna diğer bir tabiyle. Şimdi maasiyet iki kısımdır. مَاسِيَةِ كُفْرٍ وَمَاسِ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 وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِهِ اَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ اَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ Yani diyor ki siz zaafa düştünüz. Tamam mı? Zaafa düştünüz. Yani peygamberin emri konusunda tartışmaya kalktınız. Yani böyle çelişkiye düştünüz diyor. Arzuladığınız şeyi size gösterdikten sonra zaafa düştünüz diyor Allah Azze Bunu kimin için söylüyor? Bak şimdi aç şimdi Ali İmran Suresi 152. ayeti. Aç ayeti baştan sona oku. Bu ayet bu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 karinedir. Tamam Evet. Şimdi burada şey var. Ee, Muhammed bin i ayetle istişat ederken dedi ki, ayetle ne dedi? Fe asafir firavunur rasûle. Firavun ne yaptı rasûle? isyan etti. Fe ahaznâhu ahzen ve bîle. Buradaki firavun isyanı ne? Küfür. Büyük isyan. Evet. Tamam Bak. Siyak da bunu değil. Biz de onu şiddetli bir şekilde yakaladık. Bak görüyor musun? Nasıl evet. siyak sih? Bak hemen. hemen Beyan edeceğim. Fe ahaznâhu ahzen ve bîle.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 Her cümlesi, her kelimesi bir ilme, bir fıkha delalet eder. Bir iklim. O yüzden Allah azze ve celle niçin eee tahaddi ediyor? Hadi getirin bakalım bir mislisini bu, bunun. Yoksa bir tutun bir, bir ayet yazamaz mı bugün yani şey, bir şey yazıp da bu al işte yazdım diyemez mi? Ama Allah bundan ne kastetti? Yani siz de benim gibi bir cümle oluşturun, ne kastediyor? Yani sen bak ne yazarsa yazsın birileri ne yaparsın? Biz hangi kitap olursa olsun Kur'an ve sayfı sünnet dışında Resulullah'ın sözü dışında ne oluyor? Hatalar mutlaka çıkıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama Allah'ın Kur'an'da hiçbir şey bulamaz. Hiçbir Hiç şey. Sayısı. Evet. Şimdi ne dedi Allah Kur'an bu ayette? فَاَخَزِنَهُ اَخْزَمْ وَب۪يلًا Biz Firavun itaat e, masiyet ettiği zaman ne yaptık biz onu? وَب۪يل bir şekilde yakaladık. Şimdi وَب۪يل şedid demektir. Şediden yani وَب۪يلًا yani şediden. Yani şiddetli bir şekilde yakaladık. Şimdi wabil Şimdi bu ve e, vebilâ wabilden almış. Wabil deriz ki el wabil o şiddet. Wabil ne demek şiddet. O yüzden şiddetli bir şekilde yakaladık diye tercüme ederiz. Yani şiddet denir ve mâ yeşukku insan ve insana meşakkatlı gelen şey demektir aslında bir de diğer bir tabirle wabil kelimesi. O yüzden diyoruz ki vebal wabil şiddetli her şey için kullanılabilen bir kelimedir. Yani sen bir şeyin şiddetli olduğunu gördün ona wabil ismini verebilirsin.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 Yok mu Celale'nin hataları? Yani isim sıfatlarda İmam Suyut'u yazmış ve hocası iki Celal. Celale'nin olmuş iki Celal. Bunlar yazmış, hocası tamamlayamamış vesaire. Ne yapmış? Ama mesela günümüzde var alimler mesela Celale'nin ufak tefek dipnotlar yapıp da hatalarını belirlen. Öyle alıp okursun. Celale'nin mutlaka mutlaka okunması lazım. Türkçe'ye de çevrildi zaten. Şimdi bunu da anladık. Fe akazinehu akzen uve bilen diyor Allah Azze ve Celle. Tamam. O zaman birincisi neymiş abi?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 Bu tabi, topluca On diyorum. On diyorum. Aynen. Yani o yüzden biz daha şeyiz. Yani daha dikkatli olmamız evet. lazım. Çünkü bizim peygamberimiz daha üstün. Evet. En, en en en faziletli ne, kim nebi açısından da icma var. Sonra İbrahim Aleyhisselam bu ikisinde icma var. Evet. Ha diğer üç ulul azim da işte İsa, Musa ve Nuh Aley, Aleyhisselam. Bunlar da ittifak edilmiş. Evet. Allahu alem yani. O yine aklede gelecek zaten bunlar. Ufak bir münakaşa. Ama En faziletli kim? Nebis Aleyhisselam. Sonra İbrahim Aleyhisselam. Bunda icma var. Delil zaten hulle var ikisine. Hulle ikisine ait. Allah kimi halil edinmiş? İbrahim Aleyhisselam ve Nebis Aleyhisselam. Başka halil edindiği kimse? Yok. Tamam mı? Hulle ne? Hulle muhabbetin bir üst derecesidir. Tamam mı? Yani muhabbetin üst Onlar isim sıfatla anlatırız onları bir şey. Var isim sıfatla bununla alakası var biraz çünkü. Tamam mı? Şimdi anlattık buraya kadar. Birincisi ne? Allah bizi başıboş bırakmadı. Resul yolladı. İtaat ediyoruz ona. Şimdi Muhammed bin Abdullah Ahmed diyor. Şimdi okuyoruz, devam ediyoruz, tercüme edeceğiz, sonra şerh ede yine. Şimdi diyor ki ve şey. Ennallaha Allah la olmaz. Neden? Kendisiyle beraber şirk koşulmasını kendisine şirk koşulmasına koşulmasından razı olmaz. Ennallaha la razı. Sana dikkat et Arapça şeylere ve tercümelere faydalı olursana ha tamam. İkinci ise an Allah an Allah Allah muhakkak Allah razı olmaz. Ne? En yuşreke me'hu kendisine şirk koşulmasına, me'hu kendisiyle beraber şirk koşulmasına. Ahadun kim olursa olsun bu. Herhangi birisinin kendisiyle şirk koşulmasına ne olmaz? Razı olmaz. Fi ibadeti hineyde ibadetinde. La melekun mukarrab ne yaklaştırılmış bir melek? Yakınlaştırılmış bir melek. Allah'a yakın melekler var. Allah'a en melekler ne? Arşın etrafında olan melek. ولا نبي مرسل نه de gönderilmiş bir nebi. Buna delil ne diyor şunu muamelo? Ve delilü kavluhu teala. Buna delil enel mesacide lillah mescitler Allah'ındır. Fe la ted'u ma'allahi ehden. Allah'la beraber başkasına dua etmeyin. O zaman birincisi neydi? Allah bizi yarattı. O değil mi? Bize rızık verdi vesaire. Rububiyet'ten biraz bahsedin. İkincisi Allah kendisiyle beraber şirk koşulmasını ibadette Affedmez. Bu ne bir yaklaştırılmış ibarelere bak. Demiyor Melek. Bilakis yaklaştırılmış Melek diyor ki hani o yaklaştırılmış ibare edemeyeceksek evet. yaklaştırılmamış tabiri caizse Meleklere hiç ibadet edemeyiz. Evet. Bak ibarlera bak. Walla nebi Yun Mursel ve ne de gönderilmiş bir nebi. Ne yapamayız bunlara? buna bunları Allah'a ibadette şirk koşamayız. Buna da delil. ennel mesajcı delille. Mescitler Allah'ındır. فَلَا تِرْعُومَ اللّٰهِ اَحَدًا Allah'la beraber ne yapmayın? Kimseye dua etmeyin. Şimdi. İbareye dikkat edelim. Diyor ki, اَنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَ Allah razı olmaz. Neden razı olmaz? Kendisine şirk koşulmasından. Şimdi. Allah'ın iradesi vardır. Allah irade eder.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 Şer'i olarak mı istedi Erhan abi? Kaderi olarak mı istedi? Kaderi, kevni olarak istedi. İkisi de. Şer'i olarak da istedi. Ay, B kişinin la ilahe illallah demesini. İkisini, de İkisini, de yani. İkisini de istedi. Hem şer'i olarak hem kaderi olarak istedi. Tamam mı? Güzel. O zaman bugün bir, bir adam duysak dedi ki kendi kendine yolda yürüyorduk. La ilahe illallah dedi. Evet. Bunda iki tane e, irade birleşti Allah'ın iradesi. Allah bundan kevni olarak istedi. Yani e, ezelde yazmıştı şey bunu. Tamam. Ya. Sonra bu adam söyledi.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 Bu kevni iradeden B'den razı A'dan evet. o zaman yapılan şeye göre e, bakılır. Bakılır. Eğer bir insan bir şey yaptıysa ona bakılır. Eğer bu kötü bir şeyse bu kevni olarak istedi bundan. Eğer iyi bir şey yapmışsa Allah hem şer'i olarak istedi bundan hem de e, kevni olarak istedi. O zaman şer'i istedi, olarak istedikleri her şeyden ne yapmıştır Allah? Razı olmuştur. Şer'i olarak istediği her şeyden razı olmuştur. Kevni olarak istediği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 yapar. İsteseydi bu Hristiyanın iman etmesini de isteyebilirdi Kevni olarak. Ama istemedi. Hikmetinden dolayı. Evet. Bizim küfür etmemizi istedi. Hikmetinden dolayı. Çünkü Allah'ın ne ismi var? Hakim. Evet. Hikmet her şey. Hikmet ne? وَدْعُشْشَيْءِ ف۪ي مَوْضَئِهِ Bir şeyi yerine koymanın ismidir hikmet. Evet. Allah Azze ve Celle'nin yaptığı yer yerinde. Evet. Biz o zaman göreceğiz vay be diyeceğiz. Hakikaten demek ki Allah bunu yapmış. Boşuna yapmamız. Aklımız ermedi ama çünkü hikmet sıfatı var.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 Yok, direkt küfür. Hayır, yok, küfür de yok. Onlar dedin ya sen, o onu, onu gerektir, rızasını gerektir dedin ya. Hı. Adam orada direkt olarak bunu zikrediyor yani. Hani biz normal efesir ne bu zikretmiyor. Adam orada zikrediyor yani. Aslında o son anında diyor, bilinmiyordu. O imanıyla öldü diyor. Ben yani sen şey varken diyor, vefat etti. Allah azze ve celle küfür edenlere ben, öyle... ben bana böyle söylenir İşte ala kulli hal. Evet. Diyoruz ki biz e, o zaman şer'i irade neyi gerektirir? Evet. rızayı gerektirir. Kevni iradenin içinde razı olduğu şeyler de var, olmadığı şeyler var. Ahmet küfür etti. Allah bunu diledi. Evet. Razı olmadı. Ahmet namaz kıldı. iman etti. Allah bunu diledi. Razı. Evet. Ama maalesef kaderde sapanlar ne diyorlar? Allah azze ve celle'nin bir şey irade etmesi rızayı gerektirir. O zaman diyorlar ki el iradetül kevniye tes testelzimü el irae testelzimü rıza.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 la yerda li ibadehi'l kufr kullarından ne razı olmaz küfre razı olmaz alın size ey kaderiye de sapmış insanlar alın size red diye tamam alın size el yevme akmel tulekum sizin dininizi kemal ettirdim din olarak sizden Neyden razı oluyor? İslam'dan. Yani küfürden razı değil. Demek ki Allah azze ve celle bir şey dilemişse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 Sizin söylediğiniz bu batıl. Bazen Allah Azze ve Celle küfrü takdir eder kader olarak ama ondan razı olmaz. Ee, Allah çünkü müminlere neyi emretmiştir? İman etmelerini emretmiştir. emretmiştir. O zaman biz diyor ki e, rıza kevni irade ile bir bağlantısı tam olarak yok. Bilakis neyin var? Şer'i iradenin tam olarak e, e, rıza ile bir bağlantısı var. Yani her şer'i olarak istediğinden razı olmuştur. Tamam mı? Evet. Bundan dolayı Allah azze ve celle zaten diyor. El yevme akmeltu lekum dinet dininikum ve etmemtu aleikum ni'meti ve raditu lekum al-islam deene. Tamam Ben bugün sizin dininizi ne yaptım? Kemal erdim. Ve nimetimi üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak sizden İslam'dan razı oldum. Demek ki Allah azze ve celle küfürden razı değil. O yüzden ey kaderiyyehli, yani ey kaderde satmış kişiler, sizin dediğiniz gibi Allah azze ve celle bundan razı değil. Tamam. Evet. Yine demin okuduğum ayet. İntek intek furu fe inallaha ganiyun ankum. Küfre derseniz Allah sizden ganiydir. Ve la yerza li ibadihi'l küfr. Hatta devamında ne diyor? Ve enteşkuru yerzahu lekum. Eğer şükrederseniz işte bundan razı olur. Görüyor musun? Bak. Ayetin böyle siyah siyah bakın ilmiğine bak yani. Evet. Şimdi burada eee yine cümleye baş alalım. İkincisi neydi o zaman? أن الله لا يرضى أن يشرك معه kendisine şirk koşulmasını ne yapar? Affetmez. أحدًا her hangi bir şeyde fi ibadeti ibadetinde. لا ملك مقرب. Bu yaklaştırılmış bir melek? ولا نبي مرسل. Ne de gönderilmiş bir nebi. neyi söyledi buna? Hangi ayetidir? Dedi ki: "وأن المساجد لله." Mescitler kimin? Allah'ın. "فلا تدعوا مع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 O zaman Allah'la beraber başına dua etmeyin. Ben mescidde etmiyorum. Ben işte evimin terasında ediyorum. Ben piknikte ediyorum. Ben balkonda ediyorum. <gülüyor> Çıkamaz mı? Çıkar. Şimdi bu... Başka ayetler var zaten onlar diye. O değil. Ama bizim babımız, bizim asıl derdimiz her zaman beyan ediyoruz. Biz bir ayetle istilal ediyorsak... Hmm. Tamam mı? Onu biz tek başına da ehl-i sünnet olarak yettiririz eğer delaleti varsa. Ya, o ha. Evet. Biz diyoruz ki burada asıl kasız secde edilen yerler Allah'ındır. Çünkü mes mesacidin tekili ney?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 Eğmeyin. Kimseye o secde avuzlarınızı secdeye koymayın. Evet. Tamam. Bununla da anlayabiliriz. Şimdi dikkat edelim Erhan abi. Diyor ki Ennel mesajı delillah fe la ted'ûme allâhi Allah'la beraber mi diyor? Allah'tan gayrısını mı diyor? Allah'la beraber. Tamam. Bak, bırak Allah'tan gayrısını. Hani bazıları var bugün Allah'ı tamamıyla bırakmış. Allah'tan gayrısına zaten ibadet ediyorlar. Allah tamamıyla bırakmışlar. Çok az ederler Allah'a.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 Ahad'un kelimesi ne? Bir demek. Bunun marifelisi nasıl okunur? El-Ahad. Şimdi burada El-Ahad mı diyor, Ahad mı diyor? Ahad diyor. O zaman Nekira. Diyoruz ki Nekira bir kelime. Yani eliflamsız bir kelime. Tabiri caizse. Aslında illa eliflamsız denmez. Kaba bir tabirle anlatıyorum ki böyle biraz avam diliyle tabiri caizse anlaşılsın. Yani eliflamsız bir kelime diyelim ona böyle. Evet.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 Evet. O zaman üçüncüsü. Ders ne kadar oldu bu arada? Şimdi bizim şeyde gelecek bir saat. Hmm. Ne kadar oldu? Aslında bu üçü e, biz şimdi bundan sonra bir saatte fıkıh yapacağız. Sonra bizim Abul Kadir gelecek. Ben hı. gerçi dersden önce sana anlatacaktım. Spandı, unuttum. Hı hı. Abul Kadir gelecek ve üç saatte onunla ders yapacağız. İnşallah. Çünkü onla da başladık. Yani bugün...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 Allah'tan e, Allah'ın sınırlarını aşan kişiye muvalat beşlemesi, veli olması, dost olması tamam mı? Evet. Caiz değildir. Üçüncü de bu. İşte bu, bunu anlatacağız. Bunu önümüzdeki ders buradan itibaren anlatacağız. Buna delil getiriyor vesaire. Dehşet konular var. Bu evet. bu üçüncüsünde. Ee, hemen tercüme edelim ama anlatmayacağız. Bırakacağız dersi bitireceğiz. Üçüncüsü de şu. En hemen diyor ki Muammar Abdüluhab. Üçüncüsü de şu.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 Allah'a özelinin şu kavim. La tecidu kavmen. Sen şöyle bir kavim bulamasın yani böyle bir kavim olmaz. Olmaması lazım. Yu'minuna billahi ve'l-yevmil Bu bunlar geliyor Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlar. Sonra da yuhaddune men haddallah ve rasuluhu. Sonra da Allah'ın ve Resul'ün sınırlarını aşanlara sevgi besliyorlar. Böyle bir kavim olmaz. Olmaz olsun tabirecenizse. Tamam? Bu Arap edebiyatında belagatında olmaz olsun dersin yani. Tamam mı? Hı. Ve law İster bunlar babaları olsun. ve obna'ahum ve oğulları ve ihvanahum ve kardeşler ve ashiretahum ve aşiretleri ulaike ketebe fi kulubihim ilman kulubihimul iman işte Allah bunların katlerine ne yapmıştır imanı yazmıştır ve ayyadahum bi ruhum min ve ruhla desteklemiştir bunun tefsiri gelecek yudkhiluhum cennatin tecrimin tahtaha lanharu halidin fiha onları altlarından ırmaklar akan cennetlerde ebedi olarak koyacak Allah bizi onlardan kılsıyor. Radiyallahu anhüm ve radu anhüm. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tır. Ulaike hizbullah. İşte bunlar Allah'ın hizbidir, askerleridir. Ela inne hizballahihumun muflihun. Allah'ın askerleri. Kurtuluşa ermiş onlar değiller mi? İşte bu üçüncü bu. İşte bunu şerh edeceğiz. Bir dahaki kalktığınız yerden hemen fıkha geçelim inşallah. Wallahu alemü sallallahu aleyhi ve sellem. Ala nebiyyine mühammedine mühammedine mühammedine mühammedine mühammedine